Bursa'da Ulu Cami var, Bursa'ya gittin mi, İstanbul camileri bile bilmezsin. öyle gafet içindeyiz. Herif kalkıyor, Amerika'dan geliyor, Süleymaniye yararlıyor. bizim içimizde Süleyman Camisi'nde gidip namaz kılmayan insan vardır yani, Git görmemiştir Süleyman camisi. İstanbul'da doğar, İstanbul'da büyür, hiç merak etmez. Ulan namaz kılmazsan bile git camiyi bir gör, babanın, Aba Ejdadı'nın eserini görüş olması. Gitmeye vardır böyle, Ötü patlıyor camiye girmeye. Efendiler, ödü patlıyor camiye girmeye dedim, bunun üstünde durunuz. O camiye girmiyor değil, camideki olan melaik onu içeri sokmaz. Seni içeri bırakır, onu içeri bırakmaz. Bir adam namaz tesbih ederken sıkıntı gelirse bir ki camide kışmak istiyor, hastalık var kendisinde. Çünkü kalplerinde hastalık olan kimseler camide kuşun kafeste olduğu gibidir. Kuş nasıl kafese sıkılırsa kalplerinde hastalık olan münafıklar münafık ilk kısımdır. Akaidi münafık vardır, ameli münafık vardır. Ameli münafık, yalan söyleyen, vaadinde durmayan Sözünden dönen kimse, kızdığı vakıta küfreden ve söylediği vakitte yalan söyleyen, ahlında durmayanlar münafıktır. İtikadi değil, ameli münafıktır bunlar. İtikadi münafık, müminlere karşı ben müminim der, kafirlerle iştirak eder. Allah öyle tarif ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir adam camide, ibadette, taatta zikrullah meclisine sıkılmazsa bilirsin ki, o mümindir o, o güzel o, Allah yanında sevgilisidir. Neden? Denizde balık nasıl rahat ediyoruz? Kuyum denizde balık. İşte mümin camide ibadete, taatta, namazda, salatta, zikirde, fikirde o denizdeki bulan balık gibidir. Münafık ise kafeste olan kuş gibidir.